Evet tekrar merhabalar Açık Radyo'dasınız. Açık Radyo programı devam ediyor. Canlı yayındayız. 94.9 üzerindesiniz ya da açıkradyo.com'dasınız. Bir canlı yayın konuğumuz var. Canlı yayın stüdyosuna çok da yabancı olmayan bir konuğumuz diyebiliriz. Konuk da demeyelim. Merhaba İlmi abi hoş geldin. Merhaba İksan. Ne yapıyorsunuz? iyisiniz e, İyiyiz. Işte. Hoş geldin. Efendim. Buradayız. Hoş Bıraktığın gibi Bıraktığın gibi bizlerle beraber Korkuyu Beklerken Gelenler isimli kitap Hı -hı. vesilesiyle onu burada ağırlamaktayız. 2010 yılında Yeditepe Üniversitesi'nde gerçekleşmiş olan bir Oğuz Atay e, sempozyumunun esasında tebliğlerinden oluşmakta. Bundan daha fazlası gerçi bunu da e, konuşacağız. Öncelikle Hı -hı. şunu da demek lazım. Şahitle söyledik ama buradan da demek isterim. Normalde her sempozyumun sonunda... ...evet bu içerik kitaplaştırılacak... ...ve <gülüyor> <eğer ricaret gülüyor> denir. Ve bir sene sonrasında... ...kitap olarak önümüze gelmiş olmasından dolayı da... ...ayrıca evet, kurtulmak hakikaten. isterim. Teşekkür ederim ama tabii iletişimin... iletişime yayınlarını evet. yaptığı bir şey bu. Bir sene, tam bir de ...hakikaten çıktı kitap. Evet. Ee, i̇yi bir süredir yani bir sene... Değil mi? ...kitabın adının konunu çıkması... Aynen Türkiye'de. öyle. Belli bir kararlılık da gerekiyor ama... En azından editör tarafından yayınlayacağını. Evet, editöryal tarafta evet. Ben, yoksa ben gayet kararlıydım. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Şimdi öyküler üzerine esasında Ozatay'ın öyküleri e, hı hı. üzerine çeşitli yazılardan oluşuyor. Daha önce yayınlanmamış yazılarda var. Daha doğrusu yayınlanmış gün ışınada çıkmamış yazılar varmış içerisinde. Şimdi ilk bu fikir nereden e, ortaya çıkmıştı? Sanırım sempozyum fikri de. Yine sanayi Yani evet şimdi e, arka arka iki tane büyük kitap çıktı Ozatay üzerine. Evet. E, i̇kisi de Handan'ın yaptı bir tanesini e, Elif Türker'le birlikte hazırladı. Şimdi or oraya bakıldığında ağırlıklı olarak romanları üzerine Hı -hı. E, sö söz söylenmiş, eleştiri yapılmış, konuşulmuş, edilmiş. Ama o öyküler biraz sanki köşede kalmış gibi. Ozata'nın da sadece tek bir kitabı var. Hı -hı. Ne yazık ki daha fazla öykü yazamamış. Hı -hı. Biraz ben buradan hani bir Oğuz sever olarak bir sürü Atay severden bir tanesi olarak. Hani bu fırsatı e, kullanayım çünkü e, sonuçta akademide bir yerim var. Hı hı. Hani o salonu kullanabilirim neden olmasın filan derken. işi büyüttük işte bir sempozyuma dönüştü. Hakikaten hı. de güzel bir ilgi oldu orada. Peki, geniş bir katılım. Galiba, geniş bir katılım oldu. Bazılarını tabii hepsini şey yapamadık bu kitabı alamadık. Hı. Ama... E, bu yani sempozyumda olmayan ama demin, demin senin söylediğin gibi dışarıdan eklenmiş yazılar da var. Kimileri yayınlanmış, hı hı. kimileri ise bu kitap için özellikle yeni olarak yazılmış evet. e, makaleler, yazılar evet. var. Hangi öyküler ele alındı? Hepsine bir Hepsi. yazı var, en az bir yazı var. Yani ona özen gösterdim. Tabii ağırlıklı olarak Korkuyu Beklerken evet. Öyküsü ve Beyaz Mantolu Adam, klasikler. Hı hı. Ama... E, Açıkçası yani şeydi, eksiklerimiz vardı. Bir mektup ve ne evet ne hayır üzerine yazı yoktu. Onları hakikaten o, bu süreçte bir şekilde yeni üretildi onlar. Verna evet. Güler ve Burcu Şahin'in yazıları. Bir de sonra Melike Sabah yepyeni bir demiryolu, demiryolu hikayecileri üzerine gelince böyle biraz evet. e her öykü üzerine Eksikler bir şey var. Kapatılmış. Her öykü üzerine bir şey var. En azından o sevindirici. Evet. Peki gene de içerğinden belki biraz daha bahsetmek <gülüyor> Benim tabii. çok kısa bir zamanım oldu. Hı hı. Kitabı karıştırdım denilebilir, göz hı hı. göz attım denilebilir. Ee, esasında karşılaştırma e hı hı. yazıları da var. Var. Ee, özellikle hani Dostoyevski, Kafka, kimi yerde Heidegger giriyor, bazen Sartre değiniliyor falan. Evet. Bunun haricinde senin yazında mesela hı hı. psikanalitik bir yaklaşım alt başlığı Ozan'ın babam babama mektubuna. Hı hı. Bunun haricinde galiba bir yazı daha vardı gene. Hatta evet kitaba ismini veren Uh -huh. makalede. Korkuyu gereksin. beklerken gelenler evet o devrimdirlik yapan yapanı yazısı evet karşılaştırma da var Orhan Pamuk'la bir karşılaştırma var Gogol'un devreye girdiği bir tane var Hı -hı. işte tabi Kafka eski olma sayısından son e, demiryolu hikayecilerinin var Hı -hı. ondan sonra evet biraz karşılaştırmalı bir hattı da var içinden geçen öyle bir damarı da var evet. ama e, onlarca nedir e, nasıl hazırlandı dersen Eminim e, kitaplaşmamış yani iletişimin bu üçüncü kitabı oluyor Oğuz üzerine. Hı hı. Üç ya da dördüncü kitabı oluyor belki şimdi sayısını tam şey yapamadım. Tekrar baskıları da düşünmek lazım. E, bunlar üzerine yani bilmiyorum işte hepsi üzerine bir şey söylenmiş olmasa en azından hı hı. bir çemberi belki kapattı. Evet. Ama daha genişletilebilir. Yani tabii arkası gelecektir inşallah. Evet. Peki. Eleştiri mezunundan kısaca bahsetsek. Sempozyonların ciddi bir ürünme kazandırdığını dün de esasında burada canlı yayınla konuştuk. Tezer Özlü e, konferansı vesilesiyle. Yarın başlayacak. Evet. Yarın başlayacak iki konuğumuz vardı. Peki Oğuz Atay üzerine edebiyat hakkında neler söylesin? Az evvel iki önemli eseri andın hı hı. ama şimdi senin de e, bir şekilde vesile olduğun hı hı. başka katkılar da var. Şimdi i̇çeriden birisi olarak... Ozatay nasıl değerlendiriliyor şu anda yani yoğun bir çalışmadan bahsedilebilir mi yoksa nasıl eksikler vardır hani öykü hı hı. sen birazcık da hani kitabın kişisel bir şey de vardı önemi vardı senin için ama evet. bunun haricinde boş bir alan olduğu için de yani, Boşta bırakılmış demek. Evet Oğuz hakikaten böyle dönem dönem tekrar ele alınması durumu var galiba. Yani ilk kitapları çıktığında hakikaten bir e, sessizlik ve cevapsızlık hali evet. söz konusu oldu. Cevapsızlık dönemiydi aslında Nick Drake'in öyle bir şarkısı vardır. Time of No Reply diye biraz Oğuz ilk e, kitapların yayınladığı dönemler öyle dönemlermiş. Ama sonrasında işte e, dönem dönem biraz Selahattin Öztürk'ün yazısında da evet. hafif buna değiniliyor... Dönem dönem tekrardan üzerine giliyor. ama şu gün yani 2000'lerde Oğuz Atay gitgide daha çok sevilen bir yazar galiba. Yani hakikaten yaşasaydı belki bu zamanları görseydi evet, çok tuhaf çok bir mutluluk duyardı. Yani şaşırdı belki Çok şaşırdı abi. belki de. Yani baskı üzerine baskı yapıyor kitapları ilgi görüyor. Ee, ve herkesin herkesin sevdiği sanki ayrı bir Oğuz Atay var ve de ayrı bir... E ben daha iyi anlıyorum hali var. Ya yani ben öyle hissediyorum bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Sen de sevdiğini biliyorum ama bazı müzik gruplarında falan da olur evet. bu. Hani işte komik olacak belki veya belki biraz yersiz olacak ama mesela bir Depeche Mode partisi yapıldığında Depeche Mode grubunu sevenlerin hepsi en iyi aslında seti çalacak durumdadırlar. Dolayısıyla kim çalıyorsa o sıkıntılı bir durumdadır. Oğuzatağı'nın durumu da biraz böyle. Herkesten aslında ben daha iyi anlıyorum abi. Evet. Ya da babayı ben daha iyi anlıyorum falan gibi bir hal var. Yani böyle sanki en derin de, demeyeceğim de en içteki ya da en kaynaktaki üzerine konuşuyor sanki değil mi? insan psikolojisi hakkında hı hı. özellikle içinde bulunduğumuz dönemde birçoklarının daha henüz ifade edemedikleri şeylere esasında tırnak içinde çok kötü bir tabir tercüman oluyor. Hı hı. Burada şöyle bir şey de duydum geçendi. E, bu kitabı e, arıyordum kitap hı hı. evinde ve bir tanesinde tükenmişti. Sordum bir hafta oldu nasıl hemen tükenmiş olabilir diye. 10 tane gelmiştir tükenmiştir. Evet o öyle demedi başka bir açıklama <gülüyor> verdim oraya kısaca. Aslında biraz da büyük bir kitap 15-20 hmm. tane gelmiş olabilir belki bilmiyorum. Şimdi şöyle diyor o kadar hani artık liselerde de okutulmaya başlandı diyor. Mesela Oğuz Atay her lisede okutuluyor mu bilmiyorum ama artık sanırım tasdiklenmiş bir yanında var. Bir de sanırım Oğuz Atay'ın tornasından geçmek en azından edebiyatla ilgilenen. Herkes için biz hani bir şey gibi mücadele alana gibi sanki. Hakikaten Yanlış öyle mı? öyle bir şey oluştu evet yani e, edebiyatla ilgilenler bunu hayatlarının önemli bir yerine istekle çekmeye çalışanlar genç kuşaklar filan bir şekilde hani tutunamayanları böyle okumadan. Evet. Çok e, olmuyor gibi sanki vize verilmiyor falan gibi bir hal var. <gülüyor> bu hani ne kadar e, bir yandan sevimli bir şey eyvallah ama e, tabii ki tutunamayanlar keşke herkes okusa bir yandan o tarafı da var. Ama böyle tuhaf bir şey de oluştu ama şunu şu söylenebilir belki neden bu kadar seviliyor? Yani ben onu merak ediyorum. Evet yani neden bu kadar seviliyor? E, şey var herhalde her şeyden önce bir kere dürüstlüğü var. Yani dürüstlük de galiba günümüzde gitgide Edebiyat camiasında bile bence gitgide ender bulunan ender rastlanan bir şey olduğu için gerek yazınsal gerek hayat yaşanan hayat bakımından yazarların hayatları ve yazdıkları bakımından hı hı. bir kere bu var. Yani hakikaten Tezer Özlü'yü tezerözü Tezer gibi işte. Evet, evet. Yani mesela bu iki yazarda herhangi bir şey yokmuş gibi yapma hali yokmuş gibi yapma herhalde doğru sözcük. Bir bu var. Bir e, o zaten çok güzel mizahı var. Evet. ...ve bu e, eskimemiş... Yani ...eskimedi yani... Eskimedi. ...yani 71 o kitap 70... ...çıktı, şu an üzerinden kaç yıl geçti... 40 küsur yıl... ...aynen çok taze... ...ve hani öyle böyle gülümseten bir mizah da değil... ...kahkahalar filan attıran bir şey... Evet. ...öyle bir tarafı da var... ...o yüzden gençlerin ben bu tarafı da çok yakaladıklarını düşünüyorum... E, ...tabii etik bir ahlaki cesareti var... ...cesur bir yazar Hı -hı. bence... Hı -hı. Hı -hı. ...bu da günümüzde... ...sahici cesaret az... ...sanki bana bunlar gibi geliyor... Evet. ...başka ne olabilir? Seni ilk neydi ilk başta? Ben Oğuz Atay'ı 87 yılında... ...şimdi burada kitabı da getirdim... Evet. ...Kopi Beklerken'in iletişim ilk baskısını getirdim... ...13 Kasım 87'de almışım... ...şimdi bunca yıl onun üzerine... Bir ...kitap tabii çok heyecan verici... ...benim ilk kitap fuarımdı bu... ...o yüzden benim için çok özel... ...yani bunu tabii kendime saklıyorum... ...kimseyi ilgilendirmez... ...ilgilendirmesini beklemiyorum tabii... ...ama benim için o özel... Ne, ne diyordum ben? Yani, ne sen, seni ilk nereden yakaladın? Ha, ben nereden etmiştim, yakaladım? Ha? Sen 87'ye döndün. Şimdi yani. be, Beyaz Mantolu Adam'ı ilk okuyan, e, ben bilmiyorum 87'de işte ben kaçım? 20 yaşındayım, <gülüyor> 19 yaşında falanım. Yani müthiş bir duygusal boyutu yani o Beyaz Mantolu Adam olma hali. O dönem herhalde benim ruh halime çok örtüşmüştü ama eminim yani. 87'de ...bu bir sürü başka insana ulaşsa... ...aynı anda benle... ...zaten aynı hissedecekler onlar ...o Hı. bana özgü bir şey değil... ...aksine beyaz mantı ama adama... ...ve onun yazarına özgü bir şey... Evet. E, ...duygusal bir boyutta kesinlikle yakaladı... ...tabii... E, ...ama hani... E, ...ya işte... ...belki de hani bekliyormuşum... ...bir şeyleri seveyim alayım diye... ...dünyama yeni bir şeyler koyayım diye... ...Ozatay Kafka Baccio... ...o kitap fuarından ilk benim... ...belki de e, kalbime dokunan... ...yazarlar oldular ama... Ee, ...sonrasında da... ...sonrasında tehlikeli oyunlar... ...çok etkiledi beni. Yani tutunamayanlar tamam, hani bir ...acayip bir, bir, bir kitap ama... ...tehlikeli oyunlarda duygusal boyutta yoğun. Benim <gülüyor> duygusal açıdan ya. Yani kalbe dokunma dedin ya başta ilk sen. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şey yani. Evet, Zaten evet. herhalde herkes için de aynısı evet. geçerlidir. Peki derslerde Oğuz Atay'dan bahsederken... Ha, evet. ...yine hep bu duygusallık... ...çıkıyor mu? Vallahi. Onu bilemem. Öğrencilere sormak lazım. Ama inşallah çıkıyordur. İnşallah çıkıyordur. Ee, çıkıyordur ya inşallah. <gülüyor> yani ne diyeyim? Ama dersler demişken e, kitaplara girdi dedin Milliyetin Bakanlığı'nın bir bilim adamının romanından alıntılar var. Aslında yani, öyle. Evet, aslında yani şey öyle. yok. Bir bilim adamının normali bir bakıma sipariş üzerine yazılmış <gülüyor> bir kitap. Onun çizgisinin çok dışında duruyor. Dolayısıyla yani işte öyle oluyor ya Nazım'dan da alıyorlar ama <gülüyor> sokakta <gülüyor> görsen şiiri Nazım demezsin. Evet. At, o, o alıntıyı da görsen atay demezsin belki. Evet. O yüzden O uygun görülüyor. E, Gerçekten ilginç bir seçim. Ama ben de, kendi derslerimde en azından bütün müsteçenliği veya ile bütün ile alıyorum. Evet. Ama artık o da lise değil. Ne yapalım? Evet, korkuyu beklerken gelenler vesilesiyle Limit gör stüdyomuzda onunla sohbet ediyoruz. Kitabı derleyen. ...olarak kitabın içinde de bu arada... E, ...tabii ki senin de katkın var... ...daha önce başka bir dergide... E, edersem yayınlanmış olan... Hı -hı. ...bir yazı, evet. babama mektup... ...babama mektup evet... ...babama mektup üzerine de e, galiba bir tek Hı -hı. yazı var... ...benimki... Hı -hı. ...bazı öyküler üzerine birer tane... ...işte mesela şimdi bir sonraki kitap... ...bu birer tane olan yazıları... ...birer ikişer olan yazıları... Hı -hı. ...çoğaltmayı hedefleyen bir kitap olmalı... ...diye düşünüyorum evet. öyküleri de hala... ...üzerine çok çalışılabilecek evet. metinler... Evet. Babama mektup ee, çok özel bir metin benim için. Ee, soracak mıydım bir şey yoksa... Ben... Yok aslında buradan belki yarınki konuşmana geçeriz diye Olur, olur geçelim. geçelim. Olur. Tezirözlü ee... konferansında yarın sabah oturumunda galiba. Ben hep sabah oturumlarında oluyorum bilmiyorum yani. <gülüyor> tesadüf <gülüyor> herhalde. Evet. Aslında iyi aradan çıkıyor bir bakım. <gülüyor> evet, başlık itibariyle e, biz... ...karşılaştırma olacağını düşündük. İki Berlinli demişsin. Zira hı hı. tırnak içinde... ...parçalar halinde. Tezer ile... ...bir ilişkisini kuramamıştım parçalar halindenin. Benim eksikliğim bilmiyorum. Ee, şöyle bir şey düşündüm. Ee, evet karşılaştırma olacak? İki Berlinli isminden tabii çok anlaşılmıyor. Ama... ...bir Berlinli yazar ve ressam kadın... ...Unika Zürn adında... ...bir onun... ...edebiyatını... ...ortaya koymaya çalışacağım Türkçe'de bir kitabı var. Onun karşısında da... ...yine Berlin'de Grünevold semtinde... ...yani Tezer Özlü'nün kaldığı yerde... ...büyümüş, yaşamış bir... Hı hı. ...kadın bu, sanatçı. Özlü de oradaydı. 60 ile 70 arası özellikle... ...50 ile 70 arası... ...20 yıl boyunca Berlin ve Paris arasında ...gidip geldi Zürn. E, o sıralar şeyde... ...Tezer Özlü de Berlin'e gidiyordu... ...özellikle 70'ler belki daha sonrasında... Onları karşılaştırma demeyeyim o iddialı bir söz olur ama böyle yan yana getirmek iki Berlin'i parçalar halinde ise e, Tezer Özlü'nün özellikle öyküleri, kalanlar kitabı falan böyle fragmantel bir yapısı var. Yani illa böyle bir bütün tam metin olarak gitmiyor. öykülerde çok daha belirgin ama romanlarda da. Birden o parçadan başka bir yere geçilebiliyor falan. Böyle bir geçişlik, bir parçalılık var. O açıdan parçalı hal. <gülüyor> Aslında zaman yetmez orada bildire esnasında ama tabii ruhsal parçalanmaya da gidebilir bu. Evet. Vesaire vesaire böyle büyüyebilir ama orada 20 dakikada neler yapabilirsek evet. onu yapacağız. Yani saat 10.30'da ikinci konuşmacı olarak İmmi oh. dinlemek mümkün diyelim. Yani evet evet size. onda başlayacak. On, evet o civarda herhalde Hı. on buçuk on bir civarı. civarı. İki gün Hı. sürecek bayağı iyi bir şey olacak o Aynen da herhalde. epey yoğun. Biz işte yuvarlak masa var zannedersem. Ee, sonra seyyar sahne Tezer Özlü'nün bir metnini oynaştırmıştı. Evet geçen sene de oynadılar onu çocukluğun evet. soğuk gecelerini. Şeyi söyleyelim mi bizim açık Biz adım. küçük bir sürpriz dedik. Tezer Özlü konferansına gidenlerin çözebileceği bir gizem olarak. Anons ettik Açık Radyo'nun Tezeli Öztü Öyle mi? O, öyle Orada bırakalım evet, o zaman. Ama bırakalım. hakikaten hoş bir şey. Yani yarın eğer e, tüm bu e, acılı günün ortasında içinde zaten bitmiyor o acılı günler ama... ...eğer e, oraya gelecek olanlar gelmeyi düşünenler varsa hakikaten Açık Radyo yapımı bir değil mi? <gülüyor> sürprizle orada karşılaşacaklar. Evet. O kadar konuşalım o, kadar o zaman diye, tamam evet, peki. O kadar diye. Biz ne yapıyoruz? Bizimle <gülüyor> Biz yavaştan toparlayalım. Çık, çıkmamız da lazım. Bir yandan da tabii sempozyum birbirlerinden oluşan bir kitaptan yarınki sempozyuma geçmiş olmanın Hı -hı. belki de hani edebiyat açısından baktığımızda kişisel olarak da olabilir. Hı -hı. Belki hani sana mutlu ettiğinden de bahsedilebilir. Benim bildiğim böyle çok da hani. ...kamuya açık etkinlikler sanırım çok eskiden yapılmıyordu. En azından yakın dönem yazarlarına dair işler yapılmıyordu. Şimdi artıyor ve çeşitleniyor da. Kesinlikle ve kadarıyla. çok heyecan verici. Yani özellikle gençlerin çok ilgi gösteriyor olması bence evet. çok heyecan verici. İnşallah böyle devam eder ve bu kitaplar okunur. Yani bunlar çünkü bizim dünyamızın ürünleri evet. ve bize hitap eden bizim ihtiyaçlarımıza aslında... Tırnak içinde ihtiyaçlanıp karşılık veren metinler. O yüzden onları edinmek lazım, içselleştirmek evet, lazım. Bir yandan da kişisel bir okumanın ötesine geçmeyi de sağlıyor tabii. Bütün bu sempozyumlar. O metinlerle, belirli evet, bir yaşantısı kesinlikle. olan insanlarla yan yana gelmek. Çok güzel bir şey o. Anladım, Pencereler oluyor. genişliyor. Evet. Bu arada az evvel sen uyardın, tezer özlü demiştik. Yakın zamanda bir de Tomris Uyar sempozyumu varmış. Hı hı. Da bir da de Üs değil. Üsat Obener var. Yine Yeditepe'de bizim bölümümüzün düzenlediği. Türk Dili ve edebiyatının bir de Vüsat Obener var. Yani bu evet. bir ay içerisinde şu andan itibaren hı -hı, hı -hı. 40 gün içinde Epey Tezer şey Özlü, Tomru Suyar ve Vüsat Obener var. Evet. Bilge Karasu sanırım Ankara'da bir yerlerde olacak. Onu da demin olamadım. Sonraki işte. mi? Bir Mayıs'ta ben benim katıldığım olmuştu. Evet. Şimdi galiba Aralık'ta Öyle bir tane mi? Yanlış ha, Onu da ben peşine düşeyim bakayım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Gülüyor> çok teşekkür ederiz. ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz Gel için. De, için. açık Dergi'ye gelmek de uzun süredir değil mi olmamıştır evet. benim için de. Biraz tozunu aldık yani. <gülüyor> Görüşmek üzere tekrar. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. <gülüyor>